Için teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğine göre zeytinlikler maden sahası yapılabilecek. 5 yıl önce de aynı yönetmelik gündeme gelmiş Change.org Türkiye'de başlatılan kampanyayı 300 bin kişi imzalamış ve zeytinlerin madencilik faaliyetlerine açılmasının önüne geçilmişti. Tekrar başarabiliriz diyen Aydın Şensal, zeytinliklerin madenciliğe açılmaması için kampanyayı sürdürüyor ve şimdiden 400 bine yakın imza alan Change.org Taksim Zeytin Hayattir adresindeki kampanyada Aydın Şensal şu ifadeleri yer veriyor. ''Yönetmenlik iptal olmazsa zeytinliklerimiz madenciliklerin arka bahçesi haline gelecek.'' Bugün hepimizi besleyen, yüzlerce aileyi doyuran topraklar birer zehir depolama sahası olacak. Hep beraber harekete geçerek zeytinlikleri kurtarabilir, tüm Türkiye'nin bu konuda haberdar olup kenetlenmesini sağlayabiliriz demiş. Kampanya Change.org Taksim Zeytin Hayattır adresinde devam ediyor. 20 Şubat 2022 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlanan ilanda, İzmir Çeşme Paşalimanı koyunda nitelikli doğa koruma alanı kapsamında olan arazinin satışı için 7 Mart 2022 tarihinde ihale yapacağı belirtildi. Change.org Taksim Paşalimanı adresindeki kampanyasında doğa harikası Paşalimanı'nı rant uğruna betona teslim etmeyelim diyen Ayşen Çetindağ Tümbay sözlerini şöyle sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Osaka ve Dünya Çevre Ödülü'ne aday olan Doktor Halis Temel Paşalimanı koyunu, 1955 yılında keşfettikten sonra mevcut makilik ve bölüm ağaçları müdahale etmeden 50 binden fazla çam, ardıç, palmiye, sakız ve okalüptüs ağaçları yetişerek hiç beton barındırmayan bir doğal cennet yarattı. Paşa Limanı koyumuz kanalizasyon sistemi olmayan şu anda bile kirlenmeye başlamış küçücük bir koy. Yapılaşmayla birlikte daha da kirlenmesine yol açmayalım. Bizler Paşa Limanı sakinleri olarak bu konuda sonuna kadar mücadele etmeye hazırız. Tüm ilgili tarafların bu ihalenin iptali için gerekli adımları atmasını talep ediyoruz demiş kampanya Change.org Taksim Paşa Limanı adresinde. Akbelen Ormanı'nın maden sahası yapılmasına karşı 7 aydır çadırlarla yaşam nöbeti tutulan İkizköylülerin direnişi sürüyor. İkizköylülerin başlattığı Change.org Taksim Köy Direniyor adresindeki kampanyada ise imzalar şimdiye kadar 83 bini aştı. 1 Mart tarihinde Akberen Ormanı'nın kömür madenine tahsis izninin iptali için İkizköylüler tarafından açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Bilirkişi keşfi sonrası İkizköylüler'in avukatı Arif Ali Cang'ı ve İkizköylüler beraber bir açıklama yaptı. Daha önceki keşifte hakarete uğrayıp yok sayılmaları üzerine ettikleri itirazın ardından keşfin tekrarlandığını aktaran Cang'ı şunları söyledi. kişilere şu anki işletilen maden sahasının Alanını ne hale getirdiğini gösterdik. Ayrıca Akbelen Ormanı'nın altından geçen su kaynaklarının çıktığı su kuyularını gösterdik ki bu su kuyuları bodrumun, güllüğün, havaalanının ve bölgenin suyunu sağlayan kaynaklar. Şayet Akbelen Ormanı'nda maden açılırsa bu su kaynaklarının kuruması ya da kirlenmesi riski var. O nedenle bilir kişilerden özellikle bu konuya dikkat etmelerini istedik. Diğer yandan bu sabah zeytincilikle ilgili olarak Maden Kanunu Uygulama Yönetmeni'nde bir değişiklik yapıldı. Zeytinciliğin islahı ve yabanilerin aşılattırılmasına dair kanunun 20. maddesine aykırı olarak zeytinlikler madenciliğe açıldı. Sanki bizim keşfimizi bekler gibi ya da keşfimize müdahale edercesine böyle bir yönetmelik değişikliği oldu. Keşfimiz aynı zamanda zeytinliklerin madenciliğe feda edilmemesi için yapılan mücadelenin bir simgesi olacak. Ayrıca İkizköy Çevre Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise Zeytincinin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki kanun kapsamında maden, enerji ve benzeri hiçbir zeytincilik dışı faaliyete izin verilemeyeceği hatırlatıldı. Bugün bilirkişi keşfi yapılan Akbelen Ormanı davasında da kömür madeni işletmesi için verilmek istenen alanda ormanla iç içe geçmiş en az 100-150 dönümlük zeytinlik alan var. Akbelen ormanını çevreleyen 1500 dönümde zeytinlik var diyorlar. Change.org Taksim köy Direniyor adresindeki kampanyalarında. Üsküdar'da birinci derecede doğal sit alan statüsüne sahip Validebağ Korusu'na Üsküdar Belediyesi'nin Validebağ Korusu düzenleme ve rehabilitasyon projesine uygulayacağını duyurmasının ardından başlayan nöbetler hala her pazar günü sürüyor. Kandilli Parkı'nın Change.org Taksim Kandilli geri Geriver adresinde yayınladığı güncellemede şu ifadelere yer verilmiş. Kamuya ait olan içerisinde tarihi yapı ve anıt ağaçlar bulunan Kandilli Boğaziçi Parkımızı Vakıflar Genel Müdürlüğü ısmarlama bir ihale ile ticari alan olarak kullanılmak üzere bir şahse verdi. Kamu arazisinin talanına, tarihin katliamına, çocuklarımızın parkının ortadan kaldırılmasına ve deprem toplama alanımızın elimizden alınmasına hayır diyoruz. Geri almak için haklı mücadelemize başladık. Ve devam ediyoruz demişler kampanya change.org taksim kandilli parkımı geri ver adresinde evet İstanbul'da her bir yeşil alanın halk için altın değerinde olduğu bir yerde bu yeşil alanları yapılaşmaya açmak olacak şey değil. Ben Uygar Özsezme change.org özel programını derleyen Zeynep Ergin ve Büşra Ayar sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dileklerine. İyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere.